607, numaralı konu, Hazreti Ömer'in zimmilerden birini öldüren bir Müslümanı diyet ödemeye mahkum etmesi ve bu konuda Ebu Ubeyde'ye mektup göndermesi, evet, Müslümanlardan bir kişi Şam'da zimmilerden birisini öldürmüştü, hadise o sırada Şam valisi olan Ebu Ubeyde bin El Cerrah'a bildirildi, o da bu mesele hakkında Hazreti Ömer'e bir mektup yazdı, Hazreti Ömer ona şu cevabı yolladı, eğer o kişi adam öldürme işini adet edinip Yahudi'yi de bilerek öldürmüşse boynunu vurdur, yok eğer